Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve sahbihi ecma'in emma ba'd Hamd, alemlerin Rabbine salat ve selam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir ashabının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbim bizleri bu amelimizde başarılı kılsın. Kitabımız Selefi Salihin Akidesi. Geçen haftalarda unutturulduk. Kitabın yazarı Abdullah Yolcu hocamız Abdullah el Eseri olarak biliniyor. Elhamdülillah bu kitap birçok Arap ülkelerinde Arapça metin olarak da okutulduğunu ben de kendi gözümle müşahede ettim. Eser internette arandığı zaman Arapça olarak gerçekten büyük bir kitleye hitap ediyor ve birçok meşayih ve şeyhlar, alimler o kitapla alakalı, değerli kardeşlerim, güzel takvizlerde bulunmuşlar, kitabı övmüşlerdir. Böyle bir eseri de bizim okumamız, değerli kardeşlerim, hayırlara vesile olacaktır. Rabbim hem müelliften hem de bu kitabı okuyan siz kardeşlerimden ve benim gibi aciz bir fakirin de bunu okutmasından dolayı ecirler, mükafatlar versin kardeşlerim. Bu dersimizde inşallah... Öncelikle geçen haftayı bir kısaca tekrar edelim. Geçen haftaydı sünnet ve cemaatin tanımı üzerinde durmuştuk. Hatırlıyoruz değil mi kardeşler? Sünnetin sözlük anlamı, sonra da terim anlamı üzerinde durmuştuk. Kısacası sözlük anlamı nedir kardeşlerim sünnetin? Bana bir kardeşim kısa da olsa söyleyebilir mi? Evet Erdal kardeşim. Sözlük anlamı... Çok güzel. Yani ister yerilen, ister övülen olsun bir gidiş, bir yol, gidişat anlamına geliyordu. Yani bu gidişat ister bir Müslümandan sadır olsun, ister de bir kafirden, fasıktan sadır olsun. Neticede onların gittiği yola lügat anlamda sünnet deniliyordu. Peki değerli kardeşler, terim olarak sünnetin, anlamı nedir? Bunu da bir kardeşten yine alalım. Evet Abdullah kardeşim. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının söz, fiil, e, davranış ve takdirlerine itiraz etmem uyup onların yoluna gitmek demekti. Evet yani sünnet Peygamber'in söz, söz, amel ve takdirleriydi. Evet. evet Ökkeş seninle eklemeler yapabiliriz. Senek hocam, o selef bir önceki dersimizdeydi. Evet. Yap önemli değil. Selefi de dinleyelim yani inşallah. ve Evet. Güzel. Selefin tanımı bu. Evet Resulullah ve Selam, ashabı ve tabi'in. Bunlara biz selef diyorduk. Ama sünnetin anlamı ise Allah Resulü ve vesselamın söz, fiilleri ve takrirleri olarak... Yani davranışları ve tutumları olarak tanımlanmıştı geçen dersimizde. Sünnet kadim tarihte yani tevhid, şeriat, usulü din olaraktan da anılıyordu. Bu konuda Usulü's-Sünne İmam Ahmed bin Hanbel'in ve Sunne Add-Serîd İmam Berbeheri'nin meşhurdu üzerinde durmuştuk. Peki değerli dostlar, kardeşler, cemaatın sözlük anlamı üzerinde duralım. Cemaat sözlük olarak Sedat Hocam. Cemaat toplanmak, bir araya gelmek anlamındadır. Güzel. Evet. Yani lügat anlamı üzerinde durmuş olduk. Bir araya toplamak, kaynaştırmak, cem etmek ve böylece birlikte değerli kardeşlerim bir topluluğun oluşturduğu birime ne diyorduk? Kitleye, topluluğa, cemaat adını veriyorduk. Peki ama asıl olan cemaatin terimsel anlamı vardı. Dini anlamı vardı. Bunu da bize bir kardeşimiz inşallah açıklasın. Kim açıklamak ister? Evet İbrahim. Hocam, e, cemaatin terim anlamı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashab, tabiin, efkar tabiin ve bunları güzel bir şekilde e, açıklede yani istikratta, amelde e, uyan anlamaya gelmektedir. Güzel. Başka bir kardeşten daha alalım. Böyle bir eklememize inşallah yardımcı olabilecek. Abdullah kardeş sen de bir tanımla. İnşallah. Müslümanların cemaati demek olur. Bunlar da ashab, tarihin ve onların silsilesini takip eden, sonradan gelen Müslümanların tümüne denir. Ve Resulullah aleyhissalatü ve sellem'in yolunu benimseyip onun yolundan gidenlerdir. Güzel. O zaman cemaat, Kur'an ve sünneti takip eden İlk üç neslin yolunda giden topluluğun adıdır. Kur'an ve sünneti takip eden ve üç neslin gittiği yolda akide ve amelde onları takip eden kitlenin adıdır. Yani sünnet artı cemaat eşittir ehli sünnet vel cemaat oluyordu. Peki son noktada bu bağlamda ehli sünnet vel cemaat ne demektir? Bunun da üzerinde durmuştuk. Bana bir kişi bunu tanımlasın, sonra da yeni konularımıza geçelim kardeşlerim. Nedir ehl sünnet ve cemaat? Evet Doğan Hocam, ehl sünnet ve cemaat nedir? ehl sünnet ve cemaat demek yani sünnet üzere bir araya gelen, fert ve yer toplulukların inanmış olduğu inanç esasları üzerinde birleşen insanlar. Güzel. Başka eklemek isteyen var mı? Tanım olarak yine, yani yapmış olduğumuz tanımı bize birebir aktarabilecek Muhammed Aksoy hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ona uyan ashab-ı kiramın ve tabi'nin sünnetine sımsıkı sarılan onlara tabi olup ilim, itibat, söz ve amel yönünden onların yolunda giden, onlara uyan bidatlardan uzak duran ve kıyamete kadar var olmaya devam edecek ve muzaffer olacak Birleş ve bu kitap ve birleşmiş olan toplumun ismi olacak maşallah yani bu taife kıyamete kadar galip gelecek, muzaffer olacak. Düşmanları onları hüzünlendiremeyecek, kederlendiremeyecek. Önlerine çıksalar bile bunlar bu yoldan, akideden, amelden dönmeyecekler. O zaman muhtasar olarak muzaffer hocam, ehl sünnet vel cemaat demek, Peygamber'in, sahabenin, tabi'inin ve tebe-i tabi'inin intikadında, amelinde yol alarak izleyerek, suluk eyleyerek, aynı zamanda bidatten sakınarak giden müminlerin topluluğunun adına, topluluğunun adına ne diyoruz? Ehli sünnet vel cemaat diyoruz kardeşlerim. Allah bizi cemaat olmaya davet ediyor, emrediyor ve cemaata sarılmayı kitap ve sünnette emrediyordu değil mi kardeşler? Vatasimu <gülüyor> bihabdillahi Allah'ın ipine toptan saralım. Buradaki Allah'ın ipinden maksat neydi? Kur'an ve İslam veya Ehli Sünnet ve cemaatin gittiği itikat ve amel yoluydu. Yani Müslüman olarak bu yollara sarılacağız. Cemaate sarılacağız. Cemaattan maksat bu. Bir de bu cemaatin teorik olarak uygulayıcıları olan, ameni olarak yapıcıları, uygulayıcıları, davetçileri olan, Müminlerle birlikte kaynaşmak, bir araya gelmek, hareket etmek ve Allah'ın davetini, birlikte yayma şuurunu vermek gerekir. Yani birliktelik ruhu kardeşleri Müslümanlarda zayıflamıştı. Birlikte anlatma, birlikte hareket etme, birlikte davaya hizmet etme, birlikte ehli sünnet vel cemaat olma, birlikte kenetlenme, bağlanma, akidenin hani sözlük anlamı buydu. Ve topluma birlikte gitme ruhu ve bilinci Müslümanların hem kültürel yapılarında hem de dini anlamlarında zayıflamıştır. Neden? Çünkü Müslüman kitleler okumakta acizler. Okumuyorlar. Nasları okumakta aciz, nasları fehmetmede aciz, alimlere müracaat etmede aciz. Dolayısıyla Müslümanlar birlik, beraberlik, cemaat, bilinç ve şuurunu kaybetmişlerdi. Ve hassatan, Ehl-i sünneti çok seven ve bu yolda gidenler cemaat olma bilincinde ve teşkilatlanma noktasında kusurdulardır, eksiklerdir. Diğerlerinin yani cemaatlaşmaları ve teşkilatlanmaları bizlerden kat ve kat üstündü. Neden? Yani onlarda cemaat ruhu çok muntazam işler. Bizde bu cemaat bilinci birlikte hareket etme, Allah'ın davetini insanlara taşıma, ve insanların kalplerine nüfus etme, kitleleri kazanma, onlara yumuşak başlı olma veya organizasyonlarda mükemmelliği yakalama ruhu henüz bizim Türkiye ve Dünya ehli Sünnet cephesinde gelişmiş değildir maalesef. Rabbim inşallah bize bu ruhu, bu bilinci nasip eylesin. Şimdi bugün Allah'ın iznine yeni konumuza geçiyoruz. Bugüne kadar şu, şu ana kadar sizlerle beraber toplam iki ders yapmış olduk. bugün üçüncü dersimizi yapıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Madem, Ehnü sünnet ve Cemaat-ı Muhammed kardeşim tanımladı. Şimdi ise ehnü sünnet ve cemaatın özellikleri bugünkü konumuzun ismi ehnü sünnet ve cemaatın özellikleri bir başka tabirle hasaisu ehli sünne vel cemaa ehli sünne vel yani ehli sünnet ve cemaatın özellikleri vasıfları sıfatları ne gibi vasıfları var hocam ehl-i sünneti tanımladın ama bir de bunların temel kriterleri nelerdir yani ehl-i sünnetin dini anlama fehmetme yani telakki etme kavrama hususunda veya birilerine kendini tanıtma cihetinde nasıl özellikleri vardır? Bunları da bize aktarırsanız, seviniriz derseniz ben size soracağım, siz de bana aktaracaksınız. Anlaştık mı kardeşler? Birinci maddemiz nedir? ehl sünnet ve cemaat deyince birinci özelliği kitaptan inşallah devam ediyoruz. Allah, Abdullah, yolcu hocamızdan razı olsun gerektiği şekilde maddeler, noktalar koymuş ve hususlara gerektiği gibi değinmiş biz de inşallah bunları fehmetmeye çalışıyoruz Allah Rabbim bütün İslam davetçilerini selefin yolunda giden bütün hocalarımızı başarılı kılsın hepsine muhabbetimizi sevgimizi eksiltmesin Allah onların güçlerini ve ayaklarını güçlendirsin davet yolunda azimlerini arttırsın Onları zedeleyen, kıran kim varsa da Allah onlara basiret versin, ahlak versin, güçlerini, kuvvetlerini zayıflatsın onların da. Neden? Müminler birbirlerinin kardeşleridir. Ayıplarını örter. Zaten ehl-i sünnet ve cemaatin vasıflarından biri de odur. Madde geldiğinde göreceğiz. Evet Bülent, birinci maddemiz. ehl sünnet ve cemaat, ister ütifat, ister ahlak, ahkam, ister ahlak davranışı bakımından olsun aşçılık ve yakalık arasında ortada dengeli bir toplumdur hocam. Güzel. Bu madde temel bir madde. Bu maddeyi yeniden bir kardeşimizden alalım. Evet. Evet. Sedat hocam. En üstünde ve cemaat ister <gülüyor> itikam olsun, ister ahlak olsun, ister ahkam olsun davranışlarında ne ifret ne tefrit. Yani ne çok aşırı ne de çok geride orta halli bir cemaattir. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın diğer fırkalardan belirgin özellikleri vardır. Biz bu belirgin özelliklerini müşahede ettiğimiz zaman ona olan muhabbetimiz, bağlılığımız, teslimiyetimiz artar. Ehl-i Sünnet ister itikadta olsun, ister ahkam, hükümler meselesinde olsun ahlak ve davranış bakımından olsun aşırılığa gitmez. Yani iki uç noktayı kabullenmez. İfrat ve tefrit. Yani aşırılıklara yönelmez. Dengeli, adil, vasat bir yol izler kardeşlerim. Ve hani bu ümmet nasıl diğer ümmetlere nazaran vasat bir ümmet ise yani Sünnet ve Cemaat'ta diğer fırkalara nazaran vasattır. Peki bu sözümüzün, bu cümlemizin somut örneklerini şöyle verebiliriz. Örneğin en sünnet ve cemaat itikadında amelinde sünneti nasları yücandır ve onunla amel eder. Meselelere deliller ışığında alimlerin beyanatları ışığında bakar ve o şekilde anlamaya çalışır. Mesela bir insan, bir Müslüman kardeşimiz bir günah işlemiş olsa, günahını istihlan dediğimiz yani helal saymadığı müddetçe ehli sünnet vel cemaat akidesinde bu insan Müslüman günahkar ismini alır. Değil mi kardeşler? Bir Müslüman bir günah işliyorsa ve o işlediği günahını helal saymadıkça istihnal kaidesi var. Bunu henüz saymadıkça bu takdirde bu Müslüman en yani sünnet nedir? Günahkar Müslüman. Peki. Hariciler ne der? Hariciler günahı işlemekle mücerret bir günah işlemekle ona kafir hükmünü verir. Ve böylece uç bir noktaya kayar. Oysa Allah subhane ve Taala Nisa suresi 48. ayet-i kerimede Rabbul Alemin şirkin dışında bütün günahlar affedeceğini haber verirken onlar direkt kafir derler ve ebedi cehenneme yollarlar. Mürciye ne yapar? Mürciye. Mürciye de kardeşlerim şunu yapar. Günahkar bir Müslümanı değerli kardeşlerim hiçbir günahın yokmuş gibi telakki eder. Yani o Müslümansa La ilahe innallah demişse süt beyazdır hiçbir günaha düşmez tertemizdir. Amasından doğduğu gibi arınmış tertemiz doğmuştur. Bu şekilde görür. Yani mürciye nazarında iman oldukça günahların bir tesiri ve zararı olmamaktadır. Peki kafirler böyle diyor. Şey, e, hariciler böyle diyor. Mürciye böyle diyor. Bunun ortasında kim geliyor? Ehli sünnetler cemaat geliyor. Bu açıdan yani ehli sünnet ve cemaat haricilerle mürciyenin arasında vasattır. Mesela biri içki içse, helal sayarsa kafir olur. Ama içki içse, nefsime yeniliyorum diyorsa ve bunun haramlığını söylüyorsa bu bizim nezdimizde günahkar bir Müslümandır. Doğru değil mi? Yani irden bir kebire getirmiştir ve bir günah işlemiştir. Dolayısıyla bazı kimselerinde, hani bakın usulen gidelim. Biz dedik ki günah işlemek eğer istihlal cihetinde giderse bu insan kafir olur. İstihlal yoksa kafir olmaz. Yine kim Allah'ın ahkamıyla hükmetmezse, Allah'ın ahkamıyla hükmetmek de yani zina, içki içme, kumar oynamak, faiz yemek bunun gibi bir kebiradır, büyük günahlardandır. Eğer Allah'ın ahkamını uygulamayan insana sorulur, sen bunu helal görüyor musun? Yaptığım bu amelinin doğruluğunu savunuyor musun diye söylediğimizde derse ki evet ben bunu istihlalla yani helalleştirerek ben doğru buluyorum derse ehli sünnet bu adama kafir der kardeşler o zaman nasıl içki içip de günahlarını helal olarak görmeyen haram görenlere biz günahkar müslüman diyorsa Allah'ın ahkamını da uygulamayan ancak bunu helal saymayan bir insana da ne diyeceğiz yine günahkar bir müslüman Diyeceğiz. Ama hariciler ne diyor böyle bir insana? Mücerrat Allah'ın ahkamını uygulamayan ki Allah'ın ahkamını uygulama meselesini de sadece hükkam dediğimiz niderlere, yöneticilere bağlarlar, hamlederler, onları yargılarlar. Sanki Allah'ın ahkamını niderlerden, yöneticilerden başka kimse uygulamak zorunda değilmiş. Subhanallah. Yani aslında hepsi insanların Allah'ın ahkamını uygulamak zorunda. O insan bile aile hayatında, ticari hayatında değil mi? Kişisel hayatında, Müslümanlarla olan münasebetlerinde, ikili kardeşleriyle diyaloglarında bile Allah'ın ahkamını uygulaması lazım. Her bir Allah'ın ahkamına muhalefet etmesi onu dinden çıkartıyor mu? Çıkartmıyor. Dolayısıyla yani bu meselede Allah'ın ahkamıyla uygulamayan veya ahkamını hükmetmeyen kişilere uygulama cihetinde de bir hata edildiğini görmemiz lazım. Nasıl ki faiz yiyen ben bunu haram biliyorum, nefsime yenildim. Dolayısıyla işledim diyor, diyorsa böyle bir insan, günahkar bir Müslüman. Biri de Allah'ın ahkamını uygulamıyorsa ve bunu da ben hemen görmüyorum. içinde bulunduğum şartlar bana bunu zorlaştırmıştır. Neticede ben böyle bir hataya girişmişimdir dediğinde böyle bir insan değerli kardeşlerim kafir hükmünde görünmez. Ve üstelik bir insan şunu dese... Ben Allah'ın ahkamını içinde bulunduğumuz bu çağda en üstün ahkam olarak görüyorum ama gücüm yetmiyor dediği andan itibaren ve bu insan namaz kıldığı müddetçe bir tağut ve bir kafir hükmünde değildir. Bu ulemanın bize naklettiği dönün Şeyh Bin bakın, dönün Muhammed Nasruddin Albani'nin eserlerine bakın, Fitnetu Tekfir adlı eserinden okuyun, Şeyh İbni Uthemi'nin eserlerini okuyun, muasır alimlerin bu konudaki sözlerine bakın, Dolayısıyla bakış açımız bu şekilde olması gerekiyor. Bakın bu konuda bile sünnet vel-cem'a selefin akidesi vasattır. Ancak hariciler tekfirci boyuta gittiklerinden dolayı ifratta ve tefrittelerdir. Mürciye de zaten Allah'ın ahkamını uygulamış, uygulamamış. Önemli değil. Önemli olan La ilahe illallah demiş, ben Müslümanım demişse... On da zaten iman kesinlikle gitmez, asla küfre düşmez. O bir cennetlik insandır. İki tarafta, uç noktada, ehli sünnet ve cemaatta insanı sorgulamakta, yargılamakta, onun kastını, amacını anlamakta, tafsilotlarına girmekte, böylece hükme gitmede acele etmemekte, insaf ve adalet ölçülerini yitirmemektedir. Zaten önümüzdeki maddelerde de. Buna değinmiş olacağız. Yine mesela bizler sünnetle amel ederiz değil mi? Bazıları da ya efendisinin ya hocasının ya hizbinin sözü doğrultusunda amel eder. İfrat ve tefrite gider. Yani biz vasatız. Allah Resulünden gelen deliller bizi bağlıyor. Neticede hedi sünnet diğer fırkalar ve hizipler gibi değildir. Mesela Allah subhane ve taala'nın isim ve sıfatları konusuna değinelim. Yani bu madde çerçevesinde bu somut örnekleri verirsek biraz zanet anlaşılır. Allah subhanahu ve teala'nın eli var, yüzü var, gözü var. Sahih? Var değil mi kardeşler? Delille sabit. Kur'an ve sünnet haber veriyor. Yani göz, el ve yüz Allah için mevcuttur ve ispat edinmiştir. Madem bir sıfat Rabbim için ispat edilmişse bize düşen celaline layık tarzda bir beşere benzetmek sizin iman etmek selefimizin bize naklettiği gibi doğrulamaktır. Bizim bir karşı seleften dışarı çıkma hakkımız yoktur. Allah size ve bana rahmet eylesin. Peki bu bizim vasat yolumuz. kitapla sünnetin sünnetin ön öngördüğü yolun adıdır. Ancak ne yapıyor cehmiye? Tüm sıfatları iptal ediyor, tahtil ediyor, inkar ediyor, yok sayıyor. Mu'tezile keza öyle, şia, rafiziler, kefereler yine o keza. Ne yapıyorlar? Kardeşlerim bütün sıfatlarını iptal ediyorlar. Peki, şey ne yapıyor? Değerli kardeşlerim, mesela eşadiler ve maturidiler tevil ediyorlar. Diyorlar Allah'ın elinden maksat nimet ve kudret Peki bunu İmam Ebu Hanife söyledi mi? İmam Yusuf söyledi mi? İmam Muhammed söyledi mi? Söylemediyse neden Hanife olduğunu söyleyen bir kardeşim itikatta İmam Ebu Hanife'yi örnek almıyor? Neden İmam hmm. Yusuf örnek almıyor? Neden İmam Muhammed'i örnek almıyor? Tevil boyutuna gidiyor. Her bir tevil bir anlam değişimine sebebiyet veriyor. Her bir tevinin aslında zımnen bir ta'til, sıfatın bir inkarı olduğunu neden görmüyor? O halde kardeşlerim, değerli dostlarım, isim ve sıfatlı ehli sünnet vasat yolda gidiyor. Birileri iptal, inkar ve tevil yoluna ama ehli sünnet ve cemaat Hasan kardeşim vasat bir çizgide, Fatih kardeşim orta bir çizgide yol alıp doğru yolu, tercih ediyor değerli kardeşlerim. İşte bu maddeler ışığında ehl sünnet vel cemaatin itikatta, amelde, ahkamda, vasat bir yolda, kitap ve sünnet çizgisinde gittiğini keşfettik, öğrendik birinci maddede. Bilmem anlatabildim mi? Vediğim örnekler maddemizi somut olarak ifade edebildi mi? İnşallah etmiştir. ikinci maddemiz. Evet Ökkeş kardeş. Dinin hükümlerini sadece kitap ve sünnetten alırlar. Güzel. Dinin hükümlerini ben, kitap ve sünnetten, icmadan almazlar mı? Ondan da alırlar. Hani burada müellif ne yapıyor kardeşlerim? Allah ondan razı olsun. Temel kaynakların kitap ve sünnet olduğunu ve temel olarak bilgilerimizin kitaba ve sünnete dayandığını ifade ediyor. Bununla beraber icmadan yeri geldiği zaman da kardeşlerim ulemanın ışığında nasların çerçevesinde nasların gölgesinde kıyasa da müracaat ederler. Kitabul buyu dediğimiz alışveriş ve muamelat hukuklarımızın bütün temellerini dikkat eder okursanız kıyas esaslarına dayandığını da görürsünüz. Bir fesit kıyas vardır. Yani kabul edilmeyen bir de kabul gören arasında kıyas vardı. Bu tartışma derin bir tartışma. Büyük bir kavga haline gelmiştir. Umut ederim ki Müslümanlar furu meselelerden çıkmalı. Akide esaslarında yol göstermeli. Gençliği şirkten ve küfürden kurtarmalı. Birbirlerine red diye birbirlerine bir konuda cevap yetiştirmek yerine birbirlerine de bu konuda filan böyle düşünebilir. Ben de onun reyine saygı duyuyorum diyebilir. Selef'in bu çerçevesini de kardeşlerim nezaketen kaybetmeyelim. Güzel ökeş kardeşim ikinci maddeye değindi ama başka var mı ikinci maddeyi bize nakledecek Muhammed kardeş? Evet. Kitap ve sünnet maslara saygı duyup bunları yüceltir ve dinin hükümlerini sadece bu iki kaynaktan alır. Kitap ve sünnete önem verir ve onun maslarına kayıtsız şartsız teslim olur. Onları anlamaya çalışır ki de Selef'in metoduna göre anlamaya çalışır. Çok güzel. Bir kez daha alalım Abdullah kardeşim. Dinin hükümlerini sadece kitap ve sünnetten alınlar. Bunlara gerçekten önem verirler. Bunların naslarını da naslarına teslim olup ve selefin yöntemine göre yollarını çizerler. Evet. En sünnet ve cemaat, kitap ve sünnet naslarını, naslarına saygı duyup onları yüceltir. Ve dinin hükümlerini sadece bu iki kaynaktan alır kitap ve sünnetten Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hadislerinde bize bana bir Kur'an verildi bir de onun misli verildi buyurmuştur Ebu Davud da sahih olarak gelir yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam İmam Melik'in muvattasında hasen olarak gelen bir rivayetinde tutunduğunuz müddetçe sapıtmayacağını size iki şey bıraktım kitabullah Allah'ın kitabı ve sünnetim buyurmuştur. Yani bunlar bizim ehli sünnet olarak imamlarımızın, hadis alimlerimizin bize nakletti. Bu iki kaynak bizim için hüccettir. Bir de kitap ve sünnete önem verir. Karşısında kayıtsız ve şartsız teslim olurlar. Kur'an ve sünnet ne diyorsa kayıtsız ve şartsız teslim olurlar. Selefi salihin metoduna uygun bir şekilde anlamaya çalışırlar. Bakın alttaki son cümle çok daha Mübeyyen yani daha açıklayıcı. Çok güzel. Neden? Nasları selafi Salihin metodundanlarlar. Yani nasları kendi kafalarına göre anlamazlar. Geçen hafta buraya perşembe günü açık sohbette bir kardeşim geldi. Ve selam verdi. Selamını aldık. O tutturduk. Allah razı olsun ikramda bulunduk. Saygı, sevgi, nezaketimizi terk etmedik. Sorularına nezaketen cevap verdik. Kardeşlerimiz sohbet bitip dağıldıktan sonra beni tek yakaladı ve bir kaç soru soracağım dedi ki ben zaten soracağı sorunun ne olduğundan eminim. Yani o kadar ki iki kere iki dört eder değil mi? Üç kere üç kaç eder? Dokuz eder emindim. Kardeşim direkt bana hemen şeyi sordu oy verme meselesine girdi ve bunu sordu. İşte burada oy vereni kafir diyor musun demiyor musun tartışmasına beni çekmeye çalıştı. Ben güzellikle ifade ettim açıkladım ama dinlemedi kardeşimiz. Hani illa birilerinin tekfir edilmesi gerektiğini üzerinde duruyordu. Ben kendisine güzellikle söylerken o bana ağzı besmele çekiyordu. Yani senden Allah'a sığınırım, sözünden Allah'a sığınırım, küfründen Allah'a sığınırım, şirkinden Allah'a sığınırım diyordu. Ve beni böyle tekfir edercesine bir konuşma yapıyordu. Ben ne kadar öğüt versem de dinlemedi. En giderken de bize kafir sıfatını vererek çıktı. Allah Subhanahu ve teala bizleri kardeşlerimizi tekfir etmek için yaratmadı. Bizlere Allah kulluk etmek, birbirlerimize tahammül etmek, birbirlerimizin gücünü ve kuvvetini zayıflatmamak veya bir konuda ki metotsal bakımdan bir farklılıktır bu, yani bu oy verme veya vermeme, önümüzdeki yıllarda bu tartışma büyüyecektir ve derinleşecektir eminim. Bu bir metotsal ve içtihatsal bir bakış açısıdır. Bu itikadi bir bakış açısı değildi. Kişi verir veya vermez bizi ilgilendirmez. Ancak Müslümanların maslahatı neyi gerekli kılıyorsa... O yolda gitmeleri gerekir. Bu konuda fukaha ve ulemaya gitmek ve onları dinlemek gerekir. Onları dinlemeden kendi bakışlarımızla karar vermeyeceğiz. Ben ona dedim ki bak bu konuda alimlere git, fukahaya git, muasır alimleri de dinle dediğimde beni ilgilendirmez. Kur'an ve sünnet bana yeterlidir. Kur'an ve sünnet benim bu konuda bütçetim ve delilimdir. Alimlermiş, fukahamış beni bağlamaz demişti. Beni de kırmıştı. Dedim ki neden böyle yapıyorsun? Yani herkes senin gibi Kur'an ve sünneti kişisel bakışlarıyla anlarsa herkesin kafasına göre bir din, bir İslam çıkacak. Neticede böyle bir şey hatalıdır dememe rağmen beni dinlemedi değerli kardeşlerim. O halde bakınız ehli sünnet ve cemaat Kur'an ve sünneti delil alırken selefin anladığı muasır alimlerin bize öğrettiği, şerh ettiği tarzda da öğrenmesi bilmesi lazım. Peki Kur'an ve Sünnet İbrahim kardeşim iki vahiy mi? İki vahiy. Yani Müslümanların Kur'an ve Sünnet Cuma kardeşim iki vahiydir. İki vahyin birini terk etmek vahyi terk etmektir. Bir Müslüman Kur'an ve Sünnet'e böyle bakar. Kitap ve Sünnet ehli selefi salihin yolunda gidenin bakışı budur kardeşlerim. Yine kardeşlerim bakınız bazıları diyorlar ki bize Kur'an yeter. Biz sünnetle bu konulara bakmayız. Mesela bize amelde evet sünnet yeterlidir ama itikatta bizim için yeterli değildir. Bizim için haberul vahid dediğimiz yani mutavatir hadislerin dışındaki tüm hadisler itikatta bir delil değildir derler. Ve bakın Kur'an ve sünnet arasında ayrım yaparlar. Oysa sahabe-i ve tebe-i tabi'in döneminde... Ya bize sünnet yetmez, Kur'an yeter diyen kaç Müslüman çıkmıştır? Allah Resulü'nün ashabından tabiinden Kur'an'la yetiniriz, sünnetle amel etmeyiz diyen kaç sahabi çıkmıştır? Veya sahabilerden Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Kur'an'a mutabık sözleri ve amelleri ve itikadi telkinlerini alırız. Kur'an'a uymayan, muarız olan sözlerini de terk ederiz diyen katsaabi sahabi doğmuştur, kaç sahabi ifadede bulunmuştur. Doğru değil mi? Yani böyle çelişkileri kimler uyduruyor? Kimler bizi kitap ve sünnetten soğutuyor? Bizi sünnetten soğutanların son geldikleri noktaları biliyor musunuz? Düne kadar sünnet inkarcılığını yapan İhsan eli açık denen o zat... Bugün Kur'an'da kurban bile yoktur diyecek bir noktaya kadar gelmiştir. Bugün sünnet etrafında şüphe ve tereddüt oluşturanlar, sünnetle olan mücadelelerini ve savaşlarını ve boğuşmalarını terk ettiler ve topluma adeta burada galip geldik dercesine. Şimdi sıra Kur'an'da. Kur'an'da kurbanın kesilmesine dair bir delil yoktur. Deyip de Kur'an'ın etrafında şüpheler oluşturmaya genç dimağların beyinlerin düşüncelerini bozmaya çalışmaya başlamadılar mı? Kur'an'da Allah behaim hayvanların bizlere helam kılındığını kesilmesi gerektiğini Wenhar, yani ayetinde de yine kurban kesmeyi emretmiyor mu? Kardeşler bakın bir yerde başlıyorlar sünnet inkarcılığına orada galip geldiklerini anlayınca bu sefer Kur'an etrafında şüpheler oluşturmaya başlıyorlar bütün bunlar misyonerlerin Oriyantalistlerin iddialarıydı. Oriyantalistlerin bütün hedefleri önce sünneti şüpheli görmek, kuşkuyla baktırmaktı. Bunda başarılı oldular. Şimdi Kur'an'ın etrafında kuşkular, şüpheler ve tereddütler oluşturarak biz Allah'ın ile aramızdaki bağlarını kopartmaya çalışıyorlar. Bizim Allah ile bağımızı, bizim Allah'ın kitabıyla bağlarımızı kesmeye çalışıyorlar. Bunlara dikkat edelim. Hiçbir alimi, hiçbir ümmetin makbul ulemasını ciddiye almayan bu gibi zatlara dikkat edelim. Onlara kulak vermeyelim. Bunlar egolarını tatmin ediyorlar. Bunlar vitrin mücadelesindeler. Bunlar şov gösterisinde bulunuyorlar. Amaçları bu sahabe, tabiin ve tabi'in gibi ilk dönem dinin anlayıcılarını, öğreticilerini ve yaşayanlarını devre dışı bırakmak, atıl eylemek. Kendilerine göre bir din anlayışına hakim kılmak. Bunlara dikkat edeceğiz. İşte bakın biz devin ne dedik? Kur'an ve sünnet iki vahiydir dedik. Ama bunların nazarında sünnet zaten vahiy değil. Allah muhafaza ve Kur'an'ın etrafında da şüpheler oluşturmaya çalışıyorlar. Peki bir örnek daha vereceğim. Bu maddeyi geçeceğiz. Mesela bir konuda biz e'li sünnet vel cemaat ayet ve hadis görürsek ne deriz? Alâ vel ayn başımızda yeri var deriz değil mi Muhammed hocam ancak bir hizbe bağlı olan bir hoca efendiye bağlı olan veya bir cemaatin yolunda giden kim ise siz deseniz ki bir konuda söylediğin şeyin ayet ve hadisle delili yoktur o der ki size benim hocam böyle dedi benim cemaatim böyle karar aldı biz yıllardan beri böyle bir usulle yöntemle metotla gidiyoruz Bizi bağlayan burada hocamızdır, efendimizdir veya cemaatımızdır ve hizbimizdir demekten geri kalmazlar. Gelin Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine delille bakalım ve delille yaşayalım dediğiniz zaman durun. Siz delilcisiniz, delilciler diye bir grupsunuz deyip müminlere Allah'ın dinini bilimsel yaşayan müminlere lakap ve isimler takarak gözden düşürmeye çalışırlar. Öyle değil mi? Yaşamadınız mı siz bunları? Örneğin, mesela ölünün ardından fatiha okunması meselesinde buna dair bir delil yoktur dediğiniz zaman. Değil mi? Ne diyorlar? Bizim hocamız bunu doğru buluyor. Biz bugüne kadar imamlarımızdan, müftülerimizden, çevremizden böyle öğrenmedik. Bunlar bilmiyorlar da siz mi biliyorsunuz deyip sizin karşınıza yani Kur'an ve sünnetin delilinin karşısına kimi getiriyorlar? Hocalarını. Atalarını dikiyorlar. Yani Kur'an'ın ve sünnetin karşısına atalarını dikiyorlar. Kur'an'ın ve sünnetin karşısına hocalarını dikiyorlar. Kur'an'ın ve sünnetin karşısına kişisel reylerini, akıllarını, arzularını dikiyorlar. Kendi göreceli bakış açılarını Nassar'ın önüne koyuyorlar. Neticede bu ümmet böyle insanlardan felah bulur mu? 1400 dört küsür seneden beri Kur'an ve sünnet bu ümmeti bir meşale gibi aydınlatıyor kardeşlerim. O halde burada da bu maddede buna değinmiş olduk Allah'ın izniğine. Bir örnek daha verelim konu açılmış diye. Allah Subhanahu ve ta'ala nerede? Nerede hocam? Aşırı, sen ne gökte. gökte. Peki bazı kardeşlerimiz İmam Ebu Hanife bile Allah'ın gökte olduğunu, semanın üstünde olduğunu haber veriyor, naklediyor. Fukulekberde olsun. İmam Muhammed, İmam Yusuf, birçok Hanefi uleması Allah hepsinden razı olsun bunu doğruluyor. İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam İbn Teymiye, Muhammed Süleyman et-Temimi, İbn Kayyim yani onları takip eden bütün selef yolunda giden sünnet imamları bunu doğruluyor. Bazı kardeşlerimiz maalesef diyor ki Allah her yerde Hatta bazıları daha ileriye gitmiş Allah kalbimizdedir diyor. Allah Subhanahu ve taayı kalplerini ne yapıyorlar yerleştiriyorlar kalbimize yerleştirdik diyor o bizim kalbimizde kalbe sığdırıyorlar. Taala Allahu anüfikun Allah ortaya koştukları şirklerinden beridir Allah kitabında peygamber sünnetinde delinle semanın üzerinde rahhmenu alâşte ve Rahman olan Allah arşa istiva etti buyuruyor. Peki bu deliller ışığında neden böyle inanmıyorlar? Çünkü bağlı oldukları itikadi metot veya ne diyelim ekol onlara bunu aşılıyor. Çevrelerindeki hocaları bunları empoze ediyorlar. Onlar da hocalarının, atalarının, büyüklerinin din anlayışını Kur'an ve sünnetin karşısına koyuyorlar. Ve neticede bu ümmet, Tefrikalara düşüyor. İtikadi saplantılara, sapıklıklara, kaymalara değil mi? Düşmektedir. O halde doğru olan nedir? Rahman olan Allah arşına istiva etmiştir. Ama Rabbul Aleminin işitmesi, görmesi, bilmesi kullarıyla beraberdir. Dünyanın her yerini Allah subhane ve teala görür, işitir, bilir, habirdir. Sıfatlarıyla Allah kullarıyla beraberdir. Ama Zatina Rabbul Alemin arşına istiva etmiştir. Bu akide sahihdir. Ama siz bu sahih akideye, Kur'an ve sünnet ışığında 300 alimin eserinden bizzat 300 alimin kendi sözlerinden nakletseniz de ancak bazı kardeşlerimiz maalesef dostlarımız, Müslümanlar hatta en yakınlarımız samimi olduklarımız bile ne yaparlar? Bu doğruları reddederler. O halde Kur'an ve sünneti anlama cephesinde Müslümanların hala sorunlarının büyük ve yaralarının derin olduğunu da görmüş oluyoruz kardeşlerim. Güzel, peki üçüncü maddemiz nedir? Üçüncü maddemiz kimler bize nakleder? Evet, Sedat hocam. Sünnet ve cemaati tek bir imamı vardır, o da Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ona tabi olurlar. Onun sözlerini, fiillerini, amellerini en iyi bilenlerdi. Ve onu kendilerine örnek alırlar. Çok güzel. Allah razı olsun hocam. Çok güzel. Yani imam olarak sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselamı görürler değil mi? Din hususunda. Peki çevremizde din hususunda peygamberi delil olarak görmeyen, onu pratikte yani önder ve Dinin niteliği olarak görmeyenler de var mıdır? Evet, var. Var değil mi kardeşler? Çoktur dedin. Kimler o zaman? O zaman mesela bir örnek verersem bir arkadaşın yanına gidip arkadaş bağlı bir arkadaş. Farklı bir örnek. Veriyor. Bizim meşehherimiz oturduğu evimize de arkadaşına dedik ki hadi ya şeyhim siz de bizim gibi iyi içiyor musunuz dedi diyor. Ben o subhanallah yazdım. Allah dedim yani Kur'an'da, ''İnne mena veşyalı mislukum'' ''De ki ben de sizin gibi bir Beşer Bey Muhammed'' demiyor mu? İbrahim Aleyhisselam dedim. İşte ben beni yediren ve içeren O'dur. Ben, ben hastalığında bana şifa veren O'dur demiyorum yani. Yani buna benzer birçok örnekler verdim. Bu dilim Allah'a şey poruşmaktır var da olun. Ya işte şöyle olur falan bir takım şeyler söyledi var. Yani bunun gibi birçok örnekler var hocam yani. Sadece peygamberi, örneği olmayı bir şey. Yani öyle Evet. ettikici insanlar var hocam. Çok güzel. Başka var mı kardeşler? Bize bu konuda yardımcı olun, açıklamalarda bulunun. Bülent. Hocam ben bir arkadaşla da Bir tarihata bağlıydım. Benim senin yapmış olduğun ibadette Peygamberin ibadetine eksik olan bir şey mi varam bari hadisiyle sana ulaşmış olsa havada yazsa da kabul etmem dedim. Yani ben Peygamberin hadisi bana ulaşsa kabul etmem kabul ama ne? tabi olur, cevazle bir sebep olursa ben o cemaate uyarım. Evet. Yani evet evet. hatta kadim tarihte bazen bu zillelere hatalara alimler bile düşmüştür mezhebimize uymayan bir eğer sahih hadis gelirse mezhebimize uymayan bir sahih hadis gelirse biz o hadisi ya zayıf kabul ederiz ya da onu tevil eder yine görüşümüzü savunuruz diyen alimler bile doğmuştur yaşamıştır bu iddiaları hem de güçlü büyük iddiaları söylemişlerdir. Yani bunu alimler bile söylemiştir. Avamın ve Cuhelanın sıradan insanların da söylemesini çok da garipsememek gerektiğini bilmemiz lazım. Doğan Hocam bir de senden dinleyelim. Demek, sen de, yani Ehl-i Sünnet'in peygamberi olan Ehl-i Sünnet'in dışındaki fırkaların peygamberi imanı farklı bir şekilde anlaşılıyor. Mesela Ehl-i Sünnet'in Peygamber in imanı O'nun doğrulaması, tasdiklemesi ve O'nun sünnetine tahap olmaya gerektiriyor. Ama ehl-i sünnetimiz ve fırhaların, olan imanı, peygamberlere olan iman şeklinde anlaşılıyor. Yani onların Musa ile İsa ile iman etmeleri, aynı Muhammed ile iman ettikleri gibidir. Oysa evet. bizde İsa Aleyhisselam, Musa ile iman ederiz, ama evet. onun sünnetiyle emrolunmadık. Peygamber Aleyhisselam sünnetiyle emrolunduk. Anlatılmaz, yani evet adeta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam imanı Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a iman etkileri gibi geliyorlar. Yani onun sözlerini, fiillerini, takbirlerini e, kendi cemaatlerini, mezheplerinin önüne geçiriyorlar. Evet. Yani evet Muzaffer Hocam parmağını kaldırdın. Hocam burada e, bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdığımız gibi onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtıyorlar. Yani o insanlarla konuştuğumuzda Şiha'nın meyvada hocasının yedi cetini sayabiliyor ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiğinde susup kalıyor. O çok nedenle şey. onların ettiği evet. imanla bizimki çok farklı. Onların tanıdığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la bizimki çok farklı. Evet. Yani onlar hata ediyorlar. Evet. Onlar bilmiyorlar. Onlara ilim bilimsel olarak öğretilmiyor. Kaynaklarla din kavratılmıyor. Onlar bir nevi uyutuluyorlar İbrahim kardeşim. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onları biz dinden çıkartan bir misyon içinde değiliz. Biz sadece burada doğrularımızı ortaya koyuyoruz. Binmeyen bir kardeşimiz varsa da bu doğruları kabul etmesini ondan bekliyoruz. Kişileri, kurumları A'yı ve B'yi burada masaya yatırıp yargılamıyoruz. Altını çiziyoruz. Kişileri, bir cemaati bir hizbi Masaya yatırıp yargılamıyoruz. Otopsi yapar gibi atölyede çalışma yapmıyoruz. Yani biz onlara bu konuda herhangi bir iftira ve suçlamada da bulunmuyor. Sadece doğruları ortaya koyuyoruz. Hataları da zikrediyoruz. Hakka ve hakikata davet ediyoruz. Hakikaten Peygamber ve vesselamı anlayan ehl Sünnet'in anlayışı diğer fırkalarda bu şekilde anlaşılmış değildir. Bugün Muhammed Aleyhisselam bizim için hayatın her sahasında bir örnektir. Nakadu kum fi fî rasûlillâhi usvetun hasene Onun güzel ahlakı ve örnekliği bizim hayatımızın bütün sahasında örnektir. Peygamber Aleyhisselam bir şeye karar vermişse müminlerin o karara, o hükme bilen kardeşim teslimiyet göstermeleri kalplerinde en ufak bir noksanlık bir sıkıntı duymamaları ve ve onu da uygulamaları gerekir. Bu, Peygamber sevgisinin ona ittiba etmenin, ona iman etmenin gerekliliğidir. İman etmek, ittiba etmeyi, onu sevmeyi, ona teslim olmayı, kalben onun verdiği hükme sıkıntı duymamayı gerekli kılar. Fela ve rabbike la yu'minun hattâ yuhakkimûke fî meşacara Asl onlar iman etmiş olmazlar. Aralarında çıkan bir anlaşmazlıklarda seni hakem bilip ve verdiğin hükme rıza duymadıkları müddetçe. O halde Ehl-i Sünnet nazarında itikatta olsun, amel olsun, ahlakta olsun yani dinle taalluk eden her boyutta Allah Resulü bizim için bir imamdır, önderdir liderdir. O ne derse kabul edilir. Neyden de sakındırırsa ondan uzak kalınır. Ve me'etekumur Resulü Fekulluhu ve anhu Peygamber size ne verdiyse onu alın. Sizden de neyi sakındırdıysa ondan da sakının buyurulmaktadır. Bu konuda daha önce zaten ayetlere değindik. Yani Selefin imamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz bir dersimizde geçen haftalarda buna değindik. Yeniden tekrarlamamız zamanımızı çok alacaktır. Buna değinmeyeceğiz. Ancak beni çok yani özenlikle sevindiren ve okuduğum zaman bende etki bırakan güzel bir usul çizgisi, metotsal bir bakış artısı öğreten tarihi güzel bir söz var. Bir imamın sözü ama bu söz şehaser bir söz, ağır kulade bir söz, yani fevkalade güzel bir söz. Bunu öğrenen bir Müslüman kendine müthiş bir usul çizer. Yani özellikle dini anlamada insanlar arasında kime müracaat etmesi gerektiğini bilir. Aslında o sözü siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Sizce nedir? Tabii siz benim kalbimi okuyamayacağınızı eminim. Siz de zaten böyle bir iddiada değilsiniz de sadece tahmin ediyorsunuz. İlk parmak Sedat hocamdan kalk. Her insanın sözü alınır. Atılır. Evet Resulullah sözü alınır. Evet. Atılmaz onun ve edilir. Kim söylüyor? İmam Malik Rahimahullah. İmam Medine'nin imamı. Medine-i Münevvere'de oturmuş hadis öğreten bir imam. Talebe yetiştiren bir imam. Ve bazen de kızan bir imam. Hani bu istiva meselesinde bir talebe geliyor Medine-i Münevvere'de ders verirken Allah subhan ve taala'nın Errahmanu Ar alem arşisteve rahman arşa istiva ettiği ayeti hakkında soruyor. İstiva nedir ya imam diye sorduğunda istiva ma'numdur. Anlamı üstü oldu yükseldi kuruldu anlamına gelir anlamında ma'numdur diyor. Yani bilgisi malumdur bizim nezdimde, nezdimizde diyor. Ve keyfiyetuhu meşhul onun nasıllığı meşhuldür. Ve sual anhu bid'a onun hakkında soru sormak bid'a'tır. Seni de bu soruyu sorduğundan dolayı bidatçilerden görüyorum. Diyor, talebelerine diyor ki tutumun elinden mescitten dışarı atın. Şimdi biz böyle bir şey yapsak, böyle bir şey yapsak bizim adımız bütün dünya tarafından inan edilir ki bak nasıl katı bir hocamış denilir. Ama bunu İmam Malik yapınca tebessümle karşılıyoruz. Aslında bu bir terbiyedir. Onlara akidede usul öğretmektir bilmeleri gereken konuları bilmelerini susmaları gereken yerde susmalarını öğretmektir bu bir alimin terbiyesidir kardeşlerim ancak biz bu ilim meclislerinden mahrum olduğumuz için yıllardan beri bunları kavramakta aciz kalıyoruz İmam Malik Rahimahullah bu sözü söylüyor ne diyor Sedat hocamın naklettiği gibi çok güzel bir şekilde kelimesi kelimesine o zaman kabri gösteriyor bütün insanların sözleri alınır ve atılabilir bütün insanların sözleri işitilir ve işitildikten sonra atılabilir de kabul edilebilinir de ancak Allahu Ekber kabirde yatan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevere'de olduğu için kabrini gösteriyor şu kabirde yatanın kastaki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun sözü işitilir alınır ve le yutrak ve yukbel Terk edilmez ve kabul edilir. İşte usul. İşte selefin imamı önder. Bunu bilen bir Müslüman bu cümleden gerçekten kendisine usul çizgilerini çizebilir. Allah size ve bana bu usulü inşallah sevdirsin. <Sessizlik>